<gülüyor> Hay aklımla bin yaşa hoca. İşte o zaman olur. Eğer tapu dairesinden soruşturmak akıllarına gelmezse tabii. <gülüyor> Ama yaptı yahu hanım. Karga mı bunlar yoksa sorgulu fettişi mi? Hadi getir şu gömlektaş almanı getir getir.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 Her Hey Nazrettin Hoca. Ne yapıyorsun sen orada? Ay, ay, o da kim? <gülüyor> sen misin İllas Efendi? Ben de birdenbire korkuluk konuştu zannettim. Korkuluk mu bu? E, korkuluk yoksa adam mı zannettin? Yoo. Ben çamaşır kurutuyorsun zannettim.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 Falan göstermezse kargalar aldırmaz Dur yine ekinleri yemeye devam ederler Yapayahu sert bakışla kararlı duruş nasıl olacak İlyas efendi ha, Bak göstereyim bak işte şöyle hocam Nasıl gördün mü <gülüyor> Dur dur dur İlyas efendi hiç vaziyetini bozma Korkuluğu yerine tarlaya seni dikeyim <gülüyor> Aman hocam hiç insandan korkuluk olur mu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 <gülüyor> Nereden buldun bu şalvarla gömleği? He? Onlar benim damatlıklar Rüştüba. <gülüyor> Vay be hocam. Sen de damatken az değil misin anne hani, he? Ne azı yav? Hadi hadi saklama. Bu korkuluk gibiydin değil mi he? Allah <gülüyor> töbe. Bastırma şu benim ağzımı. <gülüyor> Doğru hocam. Korkuluğa ağız da yapman lazım bak he? Ağız mı? Ağız ne olacak Rüştüba? Nasıl olsa bu korkuluk konuşmayacak. <gülüyor> Peki Gözlerini görsün diye mi yaptın yani he? Ya kaşlarını? Kaşlarını çatsın diye kaş yaptım. Göz olmadan da kaş olmaz. Eğer korkulukta sert bir bakış, kararlı bir duruş olmazsa kargalar korkuluktan korkmazlar. Aa, ama yaptın hocam. Kargalar korkuluğun kaşına gözüne mi bakarlar canım? Bakmazlar mı?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 Kapıyı aç ben geldim. Aa dede hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Anneannen <gülüyor> evde yok mu? Yok komşuya gitti. Deden gelirse eşeğe saman versin dedi. İyi başka ne dedi? Sakın ateşle oynama dedi. Onu da bana mı dedi? Hayır bana dedi. Ha, i̇yi dedi. Ben de hiç ateşle oynamadım. Belli belli ev yerinde durduğuna göre oynamamışsın. Anneannem eğer ateşle oynamazsan dede sana şeker alır dedi. Anneannem bunu fazladan dedi. Eğer bana şeker almazsan ben de ateşle oynarım. Ama aman oynama ben sana şeker alırım. Hadi şimdi bakkala gidip alalım o zaman. Ha, önce eşeğin samanını verelim sonra bakkala gidelim. Hayır önce bakkala gidelim sonra eşeğin samanını verelim.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 Sonra şeker almaya gidelim. Hah, aferin sana şimdi oldu. Ben akıllıyım <gülüyor> değil mi dede? Elbette akıllısın. Senden sonra eşek gelir. Eşekten sonra da korkuluk gelir. Korkuluk mu? Korkuluk nedir dede? Sonra anlatırım fındık. Eşek alırmaya başlamadan samanını verelim. Hadi yürü gidelim gel. Gidelim dede.